küresel güçler içerisinde bir küresel şebeke var. Onların içinde de bu, onları kullanarak dünyaya egemen olmak istiyor. Bu şebeke Türkiye'de bizim Cumhurbaşkanımızla karşı olan şebekedir. Bu şebeke Rusya'da Putin'e karşı olan şebekedir. Bu şebeke son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'a karşı olan şebekedir. Şimdi, Türkiye'de olduğu gibi, nasıl ki Türkiye, 15 Temmuz günü projesi küresel güçlerin projesi değildir. Amerikan projesi de değildir. O şebekenin projesidir. Ve o şebeke ile ilintili olan bizden bir örgütün işidir. Nasıl ki Türkiye 15 Temmuz günü ve akşamı halk hareketiyle bunu püskürttü ise, çünkü siyaset sosyolojisine göre bazı belalar vardır, onları ancak halk halledebilir. Devlet kurumlarıyla halledemiyor halk ama onun o cevherin açığa çıkması lazım ki halk onu yapabilsin. Türkiye'de çıktı ve yaptı.